Ümmetin kanserli uzvu Şia, Rafiziler. 2. Murat Güç. Abdullah bin Sebe kimdir? Tarihte böyle bir şahsiyet yaşamış mıdır? Şia'nın itikadının bir mezhep haline gelmesinde Abdullah bin Sebe'nin etkisi çok önemlidir. Şia'nın doğru anlaşılması için bu şahsiyetin kim olduğu ve sahabe dönemindeki faaliyetlerinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Fakat son dönem şiiler ve akılcılar Abdullah bin Sebe'nin uydurma bir şahsiyet olduğunu iddia etmişler. Farklı sebeplerden dolayı bu şahsiyeti inkar etmişlerdir. Abdullah bin Sebe'yi inkar edenlerin iddialarına bakacak olursak 1. Şia'nın mütahhir olan alimleri tarihte Abdullah bin Sebe adında bir şahsın olmadığını söylemişlerdir. O dönemde olan olayları bu şahsa mal etmek için uydurulduğunu iddia etmişlerdir. Hatta bazıları da şianın hakkını gasp etmek için böyle bir şahsiyet ehl-i sünnet tarafından uydurulmuştur. Abdullah bin Sebe, Yahudilikten İslam'a geçmiştir. Bunun ile şianın temelinde Yahudiliğin olduğuna işaret edilmek istenmiştir demiştir. İhsan ilahi zahir bu iddiaya şöyle cevap vermiştir. Son dönem Şia alimleri her ne kadar Abdullah bin Sebe'yi inkar etseler de, ilk dönem Şia alimlerinin hepsi Abdullah İbni Sebe'nin varlığını ispat etmişlerdir. Nubahdi, Hicri 3. asırda yaşamış Şia'nın muteber alimlerindendir. Bu alimin Şia'nın Fırkaları adında bir kitabı vardır. Nubahdi bu kitabında Sebe'iyye adında bir bab açmış ve orada, Abdullah bin Sebe hakkında şu bilgileri vermiştir. Bunların başı Abdullah bin Sebe isimli bir Yahudidir. Yahudilikten İslam dinine girmiştir. Ebubekir ve Ömer'e sövmüş, Osmana bu ettiğini isaret etmiştir. Bunları yaparken Ali'nin böyle yapmasını kendisine emrettiğini söylemiştir. Ali bu adamı yanına çağırtıp zorlayarak yaptıklarını kendisine ikrar ettirmiş. Ben ''Ebu Bekir ve Ömer'e sövüyordum. Bunu da senin bana emrettiğini söylüyordum.'' deyince Ali, Abdullah bin Sebe'nin öldürülmesini emretmiştir. Fakat Ali'nin asabı bu insanların tekrardan ayaklanmamaları için Ali'ye engel olmuş, Ali de Abdullah bin Sebe'yi başka bir memlekete sürmüştür. Abdullah bin Sebe ilk olarak bu ümmette vasi fikrini ortaya atandır yani Abdullah bin Sebe, bir Yahudi idi. Yahudilerin inancına göre her peygamberin bir vasisi olması gerekir. Nasıl ki Musa'nın vasisi Yuşa bin Nun ise, aynı şekilde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bir vasisi olmalıydı. Abdullah bin Sebe kendisine sorulduğunda bu kişinin Ali olduğunu söylerdi. Devamında Nubahdi şöyle der. Şia'ya muhalefet edenler, Raf-ı aslının Yahudilikten geldiğini söylerler. Hicri 4. asırda yaşayan El Keşi, Rical kitabında Hüseyin'den radıyallahu an şu sözü naklediyor. Abdullah bin Sebe'nin isminin her duyduğunda tüylerim diken diken oluyor. Bu adam Ali'ye rububiyet iddiasında bulundu. Oysa Ali salih bir kuldu ve Resulullah'ın yanında değerliydi. O, Resulullah'ın yanındaki değerini sadece Allah ve Resulüne itaat etmekle elde etti. El-Huli, Şiilerin çok değer verdiği bir alimdir. El-Huli, Rical isimli kitabında Abdullah bin Sebe hakkında bilgi verirken diyor ki, Abdullah bin Sebe, Gulu ehlindendi. Ali de onu yaktı. Racih olan Abdullah bin Sebe'nin yaşamasıdır. Ki Şianın kendi kaynaklarında bu şekilde de geçmektedir. Nehçul Bela kitabının en meşhur şehlerinden bir tanesi, İbni Ebi Hadid'in şerhidir. İbn Ebi Hadid, şerhinde diyor ki, Abdullah bin Sebe, uluhiyet fikrini Ali zamanında ortaya atmadı. Bu fikri, Ali'nin vefatından sonra insanlar arasında yaymaya başladı. Bunların hepsi, Şia'nın ilk dönem alimlerinden yapılan nakillerdir. Yine Şiilerin çok değer verdikleri kummi, Mamakani gibi muteber alimler de kendi kitaplarında Abdullah bin Sebe'yi bir şahıs olarak kabul etmişlerdir. Aynı şekilde bu alimler kendi kitaplarında Sebeiyye adında bir fırka olduğunu ve fikirlerinin ise ehli sünnetin aktardığı gibi olduğunu ikrar etmişlerdir. Bundan dolayı müteahhir olan alimlerin Abdullah bin Sebe'yi inkar etmeleri mümkün değildir. Çünkü hem Şii mezhebinden olanlar, hem de onlara muhalif olanların hepsi, kelam birliğiyle Abdullah bin Sebe'nin şahsiyetinden itikadına kadar tafsilatlı bilgi vermişlerdir. 2. Akılcı olarak bilinen modernist insanlar da, Abdullah bin Sebe'yi bir şahsiyet olarak inkar etmişlerdir. Bu şahsı inkar ederken farklı gerekçeler ileri sürmüşlerdir. Kimisine göre, Ehli sünnetin inancı geçmişi kutsamak üzere kurulmuştur. Yani ehli sünnet yaşanan fitnelerde sürekli sahabenin hatasız olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bundan dolayı sahabeyi masum göstermek amacıyla Abdullah bin Sebe adında bir şahsiyet uydurmuştur. Bu şekilde geçmişte yaşanan bütün sıkıntılar ve yanlışlar Abdullah bin Sebe'nin üzerine yıkılmıştır. Bazıları ise kendilerince şöyle itiraz ederler. Ehli sünnet birilerinin sahabenin suçunu hafifletelim derken farkında olmadan koca bir ümmete hakaret etmiştir. Çünkü bir tane adamın koca bir ümmeti saptırması mümkün değildir. Akılcıların bu gerekçelerine cevap verecek olursak bunlar dediler ki ehli sünnet geçmişi kutsuyor ve insanların hatalarını örtbas etmek için bütün suçu Abdullah bin Sebe'nin üstüne yıkıyor. Öncelikle ehli sünnet bu töhmetten beridir. Çünkü ehli sünnet sahabe arasında yaşanan olayları aktarırken aynı zamanda Ali'nin karşısında olanların fitneye düştüklerini ve hata yaptıklarını da aktarmıştır. Şayet ehli sünnet bütün suçu Abdullah bin Sebe'nin üzerine yıksaydı ve sahabelerden suçu çekseydi o zaman burada haksızlık etmiş olurdu. Fakat ehli sünnetin böyle bir söylemi kesinlikle olmadı. Ehli sünnete göre o dönemde Abdullah bin Sebe insanlar arasında fitne ateşini yaymıştır. Müslümanlar da onun fitnesine düşmüşlerdir. Yani Abdullah bin Sebe ne kadar suçluysa sahabe de onun kadar suçludur. Bunun anlaşılması için sahabenin yaptığı bir hatayı örnek olarak verebiliriz. Abdullah bin Sebe, Osman radiyallahu anh döneminde yaşanan bir takım sıkıntıları fırsat bilerek fitne yapmaya başlamıştır. Abdullah bin Sebe, propaganda yapmak için değerli sahabeler adına etrafa mektup gönderiyordu. Bu şekilde sahabe adına rahatsızlıklar dillendirilmiş oluyordu. Aynı şekilde İslam beldelerinde halife olabilecek ve insanların dinleyecekleri sahabelere, Valilerin halka yaptıkları zulümleri içeren mektuplar yolluyordu. Gelen bu mektuplar üzerine bir gün sahabe, talha, zübeyr ve benzerleri bu durumu konuşmak için Osman radiyallahu anh'ın yanına gittiler. Osman'a, Ey Osman, İslam topraklarında olan şeylerden senin haberin var mı? Osman da, Benim haberim var, her şey afiyette ve her yerde emniyet var. Sahabe de, Oysa insanlar bize valilerin zulmettiğini, zorla insanların paralarını aldığına dair bir takım sıkıntıları yazıyorlar, dediler. da kimse bana bu şikayetlerde bulunmadı. Eğer böyleyse siz de bu işte benim ortaklarımsınız. Yani Osman, Talha, Zübeyir ve diğerlerine burası ne kadar benim İslam devletimse sizin de devletiniz. ''Bana fikirlerinizi söyleyin.'' dedi. Onlar da Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş ve senin de güvendiğin sahabeleri memleketlere yolla önerisinde bulundular. Bunun üzerine Osman radıyallahu an Kufe'ye Muhammed bin Mesleme'yi, Basra'ya Usame bin Zeyd'i, Mısır'a ise Ammar bin Yasir'i gönderdi. Bu sahabelerin hepsi söylenen beldeleri kontrol ederek geri geldiler. Osman'a dediler ki, Ey emirul müminin! Bütün beldelerde eman ve selamet vardır. Yani mektuplarda belirtilen sıkıntıların vakada olmadığı hakkında rapor sundular. Bu raporlardan sonra olay kapatıldı ve olayın üstüne gidilmedi. Sahabenin burada yanlış yaptığı ortadadır. Bu mektuplar onların eline ulaştığında hemen teyakkuza geçmeleri, bu işin faillerinin bulunup cezalandırılmaları gerekirdi ki, bir daha böyle bir şeye kalkışmasınlar. Bu olaydaki tehlike ise mektuplar bizzat halifeye değil, halife olabilecek ve Resulullah'ın yanında değerli olan sahabelere gönderilmiştir. Bu durum, birilerinin gizliden gizliye İslam ümmetinde fitne yapmaya başladığını gösterir. Nitekim ilerleyen zamanlarda fitneciler isteklerini elde etmeye başlamışlardır. Bundan dolayı mektupları yazanların ve Aracı olanların yakalanıp cezalandırılmaları gerekirdi. Oysa sahabe böyle yapmadı. Çok tehlikeli olan bu olayın üstü, farkında olmadan sahabe eliyle örtbas edildi. Sahabenin beldelere gözlemcileri göndermesi yerinde bir fikirdi. Daha sonra olayı kapatmaları siyasete kesinlikle uygun değildi. Ki Resulullah döneminde bir memlekette düşman daha atlarını oynatmadan Resulullah'ın haberi oluyordu. Resulullah bunu oluşturduğu istihbarat ağı ile sağlıyordu ve gelişen bu durum karşısında hemen önlem alıyordu. Bizim burada sahabenin siyasetinin yanlış olduğu söylememiz hakaret değil, hak olandır. Bu eksiklik sahabenin faziletinden ve kadrinden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü sahabe yeryüzünde kalbi en temiz olan insanlardır. İbni Mesud radiyallahu an Sahabe hakkında şöyle der. Yaşayandansa ölmüş olanların yollarına tabi olmak daha hayırlıdır. Çünkü hayatta olanın fitnesinden hiçbir zaman emin olunmaz. İşte Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Onlar ümmetin kalbi en temiz, ilmi en derin, yapmacıklıktan en uzak kimselerdir. Allah onları Resulüne arkadaş olsunlar, ve dinini ikame etsinler diye seçmiştir. Öyleyse onların haklarını verin ve onların yoluna uyun, zira onlar doğru bir yol üzeredirler Akılcılar ikinci olarak, bir adamın tek başına bir ümmeti saptırması mümkün değildir. Bu gerekçe ile Abdullah bin Sebe'yi inkar etmişlerdir. Bu itiraz akılcıların akılsızlığı ile alakalıdır. Nitekim bir insan nasıl koca bir ümmeti ıslah edebiliyorsa, bir adamın da ümmeti ihsat etmesi normaldir. Ki her zaman ihsat etmek, ıslah etmekten daha kolaydır. Yine bırakın bir adamın ümmeti etkilemesini, bir kelime dahi rahatlıkla koca iki orduyu karşı karşıya getirebilir. Sonuç olarak Abdullah bin Sebe, yaşamış olan bir şahsiyettir. Onun olmadığını söyleyenlerin getirdikleri delillerin, Hiçbiri tutarlı ve geçerli deliller değildir. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 32. sayısında yayınlanmıştır.